Merhaba, Hindistan'da en yoksul eyaletlerden Bihar Nalanda'da yalnızca çiftlik gübresi kullanılarak ve herhangi bir herbisit olmadan 2,5 dönümlük arazide 22,4 ton pirinç elde edildi. Sumantkaya böylece bir dünya rekoru kırmış oldu. Bu yalnızca Sumantkaya'ya özgü bir durumda değil. Krishna Nitish, Sanjay ve Bicay, Darvesh Pura, onun arkadaşları ve rakipleri 17 tonun üzerinde üretim yapan pek çok çevre köyün olduğunu söylüyorlar. Bu önemli zira pilav. 7 milyarlık dünya nüfusunun yarısından fazlasının temel gıdası durumunda. GDO, gelişmiş tohum elezileri, suni gübre ve herbisit olmadan gerçekleştirilen bu üretimlerde pirinç kök sistemi adı verilen 1980'lerde Madagaskar'da geliştirilen daha az suyun kullanıldığı, toprağın aktif olarak havalandırıldığı ve organik gübre sütünün uygulandığı pirincin sentetik gübreye göre daha fazla verim sağladığı SRI tekniği kullanılıyor. The Guardian ekonomisti Joseph Stiglitz, SRI tekniği adı verilen bu tekniğin Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ahim Doberman tarafından reddedildiğini yazdı. Ancak Batı tarzı endüstriyel tekniklerin benimsenmesi gerektiği algısında bir fantazi olduğu, SRI tekniği ve daha çok araştırmaya muhtaç olmasına karşın tarım ürünlerinde kabul edilebilir bir alternatif sunduğu kaydediliyor. Endüstriyel tarımın sonuçluğu sorun ürettiği artık herkes tarafından zaten bilmiyor sadece mesele verim değil, Sağlık ve sağlık harcamaları da. Antalya 2. İdare Mahkemesi Akseki ilçesine bağlı Gümüşdamla Köyü'nde yapımı süren Hidroelektrik Santrali iptal ve inşaatın durdurulmasına karar verdi. Yaklaşık 1000 kişi kararı firma yetkililerine tebliğ etmek için inşaat alanına yürüdü. Firma temsilcisi bulamayan grup basın açıklaması yaparak dağıldı. Erenler Enerji AŞ tarafından yapılan Değirmen Regülatörü ve HES inşaatının bir an önce Durdurulmasını isteyen köylüler basın açıklamasında Gümüşdamla Köyü Derneği basın sözcüsü Mehmet Özkan şöyle dedi. HES projesinin iptali ve inşaatının durdurulması için açılan davayı kazandık. Özkan mahkeme kararının gereğinin acilen yerine getirilmesi ve inşaatın durdurulmasını istedi. Davanın avukatı Münip Ermiş ise bu karar yöremizde ve ülkemizde dört bir yanında yapılmak istenen HESler için emsal teşkil edecek diyor. Akdeniz derelerinin kardeşliği platformu sözcüsü Birsen Tanyeri de henüz mücadelenin bitmediğini tam aksine daha da güçleneceği bir döneme girdiklerini kaydetti. Tabi bunun için yeni tabiatı koruma kanunun meclisten geri çekilmesi gerekiyor. Çünkü getirdiği hükümlerle belki de bu HES'lerin önüne açacak bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi changeorg change.org.taksim.tabiatkanunu adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Parlamentosu'nun Çevre Komisyonu, Avrupa Komisyonu'nun karbon emisyonu ihalelerini erteleme önerisine destek verdi. Böylece fiyatların artması bekleniyor. Parlamento Komisyonu'nun başkanı Matthias Krote güçlü ve sağlıklı bir emisyon ticareti sistemi için net bir mesaj gönderdiklerini daha yüksek karbon fiyatlarının Avrupa'nın düşük karbonlu bir ekonomiye geçişine yardımcı olacağını söyledi. Emisyon ticaret sisteminin mantığı şirketlerin nihai olarak bu izinleri satın alarak almak yerine emisyonlarını azaltacak teknolojilere yatırım yapacağı beklentisi. Şirketler açısından bunları satın almak yerine çevreci teknolojilere yatırım yapmanın daha karlı hale gelmesi için izin fiyatının şu anki 5 euro yerine 25-30 eurolar arasında bulunması Gerektiği konusunda da değerlendirmeler yapılıyor. Sevindirici bir haber. Mucur'da son yağışlar Seyfe Kuşgölü, Kuş Gölü Kuş Cenneti'ne hayat verdi. Seyfe Gölü Ekolojik Derneği Başkanı Ömer Çetiner yaklaşık 15 yıl sonra geçen yıl çaytıkçı kuşu ve pelikanların görülmeye başlandığını Kuş Cenneti'nde son yağışlarla beraber ilk defa kuğuların da görüldüğünü söyledi. Seyfe Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesinin kuşların besini sağlayan canlı organizmalar Artma seneden olduğunu vurgulayan Çetiner, bu durumun da göç sezonuna bağlı kalmadan bazı kuşların burada üremesine ve konaklamasına sebep olduğunu dile getirdi. Çetiner, Seyfi Gölü yönetim planının uygulanmaya başlandığını belirtti. Umuyoruz bu plan gerçek anlamıyla hayata geçer. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Recep Bozdoğan, Çin tarzı şehirleşmenin İstanbul'a örnek olamayacağını belirterek, Özel sektörün başını çektiği azami kâra odaklı gözü dönmüşlük, azami kârı bir bulut olarak şehrin istikbalini tüketmekte dedi. Şehrin kendisini farklılaştıran, özgünleştiren ve onu İstanbul yapan asli değerlerini kaybetme riski altında olduğunu söyleyen Bozan, tarihi semtlerinin yanı başında birbiri ardına inşa edilen gökdelenlerin İstanbul'un dünya kültür mirasına dahil olmuş değerlerini tehdit etmekte olduğunu belirtti. Bozdağın kaotik bir şehirleşmenin kurbanı olan İstanbul'da Çin tarzı şehirleşmenin sona ermesi gerektiğini ifade etti. Bu vahşi yapılaşmanın en acı yönlerinden bir tanesi de kentte neredeyse hiçbir yeşil alan kalmamış olması. Tamamen betonla ve asfaltla kaplı kentte insanın kendi doğasıyla ilişki kurması bile imkansızlaşmış durumda. Parklara ve ormanlara bile... Yeşil'i koru diyen Tanrı'ya rağmen ibadethane yapmakta ısrar edenleri de unutmamak gerek burada. Şan şöhret için eser bırakmak isteyenler bunun Tanrı'nın eserlerini yok ederek yaptıklarını bugün görüyorlar diye ümit ediyoruz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek dilekleriyle esen kalın.